Bak görüyorsun ya kilise değil burası. Havra da bir cami. Bir zenginin yanında bir fakir. Bir hastanın yanında bir sıhatlı Bir cahilin yanında bir alim. Herkes oturuyor. Kimin Allah da eten olduğunu bilmiyoruz. Hepimiz birbirimize hüsnü debeceği Allah Allah'ın de benden bu yüksektir diye. Kilisede böyle değil. Ön safta ibadet etmek için yeri satın alacaksın. Havra da böyle değil. Sağ tarafta durmak için yeri satın alacaksın. Bir fukara bir zengin yanına gidemez.